Muhterem efendim, çevremizden duyduğumuza göre Müslümanlar imkan sahibi oldukça hayatları da mütevazı bir hayattan, ferih, fahur, lüks bir hayata doğru kaymaya başlıyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun önüne geçilebilir mi? Neler tavsiye edersiniz? Tamamıyla önleyemeyiz bir bu meseleyi. Çünkü genel temayüllerin insanı itici, çekici bir yanı vardır. Genel temayülün önüne geçilemediği takdirde Değişik kesimlerin önüne geçmek o mevzuda Önlemek zordur İki Herkesin önüne geçemeyiz orada O mevzuda ciddi bir gayret sarf etsek belki Umumi bir seferberliğe girsek Dese ki Herkes Ne sabahları sadece bir zeytinle bir peynirle kahvaltı yapsa filan desek Elden geldiğince yemeklerde Bir çeşit çıksa yani yani şurada bile birkaç defa döndük yine dönüyor aynı şeye, katlanıyor, çişi de katlanıyor. Yine bir çeşit olsun diyoruz yine katlanıyor yani. Birinden tepki mi alıyorlar yoksa ne oluyor? Onlar da kendilerini mecbur mu hissediyorlar? Yani mutfakta adabı erken değişiyor. Böyle kararlı olsak her yerde, her yerde aynı şey üzerinde dursak, evlerimizde aynı ahlakı otursak, yattığımız kalktığımız yerlerde biraz öyle yapsak, yani böyle lüks hallar yerine, hasır alsak sersek oraya Basit ve aynı zamanda muhtesidane bir hayat yaşasak Elbiselerimiz de ona göre olsa yani, bir kat elbisemiz olsa Gündeliğimizki libası mihnet diyorlar Hadis-i Şeriflerde de geçen Evdeki işte iş elbisesi falan demek gibi bir şey oluyor Böyle bir şeyimiz olsa yani burada otururken öyle bir pantolonumuz olsa Dışarı çıkarken bir elbisemiz olsa bizim, bir çekitimiz, bir pantolonumuz olsa Hem ekonomik açıdan çok şey kazandığımızı göreceğiz Yemede, içmede yani her şeyde tasarruf yapmak suretiyle Hem de Cenab-ı Hak nezdinde bir şey ifade edecek hale geleceğiz Kısa tısrarla kısa de üzerinde duruyor yani Esas yokluk değil bugün bizim insanımızın çektiği şey de israftan Lüksten, fantaziden yani Eskiden ne buzdolabı vardı ne de çamaşır makinesi vardı. Herkes eliyle yıkıyordu. Ama bunlar havayıcı Asiye'den oldu. Şimdi bilmiyorum yani bunları kaldırıp evlerden dışarıya atabilir miyiz? Biraz genel temaylı o istikamette. Onun önüne de geçilemiyor yani. Herkes öyle yapıyor. Lüks döşekler alınıyor. Lüks yataklar alınıyor. Ona göre aydınlatmaya gidiliyor. Renkli ışıklar konuyor evlere. Evet bunun gibi. Bütün bunlar bizim manevi hayatımız adına aşındırıcı birer faktördür. Müslümanlık diyoruz, bazı şeyler ile alıyoruz onları. Hatta fikren Müslümanlık adına çok ciddi, çok parlak nazariler ortaya koyuyoruz. Fakat onun hayatı adına, hayatın da sabicisi adına çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez yani. Demek meseler bize gelince dinde, diyanette ...nazari bir kısım meselelerden ibaret kalıyor. Evet, maalesef. Bizde çok triyakilik var. Mesela üç defa çay içiyoruz. Üç defa yemek yiyoruz. Bunlar triyakilik Doyasıya uyku uyuyoruz. Açık bırakmıyoruz orada. Fıtri uyku 4 saatse şayet. Bir arkadaşımız bir gün bana öyle demişti, sordu bana. Fıtri uyku ne kadardır? 4 arası dedim. Hocam dedi bana bir fıtır uyku yetmez. Bir fıtır yetmez, dedi. ancak iki fıtır. Bir genel hissiyata tercüman gibi geldi bana. Herkes iki fıtır uyuyor. Her şey israf oluyor. Geçende de söz konusu oldu. Zaman israfı meselesini bu kapitalistlerden komünistlerden öğrendik biraz. Yani zamanı, zaman hususi bir değer ifade ediyormuş. Saatler, dakikalar, saniyeler hesap ediyorlar. Biz onu bilmiyormuşuz. Şimdi öğrendik ama fakat değerlendirme adına nasıl uygulamaya koyacağız bilemiyoruz. Ne kadar zamanımız gidiyor, şu anda bile gidiyor yani sizin kıymetli zamanınız bâdî hevâ gidiyor. Zamanımız kıymetleniyor. Evet, İnanıyorsanız siz öyle düşünebilirsiniz. Benim de öyle düşünmemem maslahat. Sizin de içinizden gelmiyorsa öyle demeniz doğru değil. Kalbinizden kopup gelen şeyler söylenmeli. İçinizden gelen şeyleri söylemiyorsunuz demek suretiyle size bir şey yaşıyorsunuz, nifak kaşa demek istemiyorum. Haddim değil, hakkım değil. Sadece bir yerde içinizden geliyorsa öyle demeniz doğru diyorum. Bizim yeniden bir ıslaha ihtiyacımız var. Uzatta kendi çevresindekilere söz geçirmiş bir dönemde öyle olmuş ve öyleydi. Yağsız çorba içildiğini çok iyi hatırlarım ben. Bana arkadaşlar birilerine elbise getirdiğinde burada bazı arkadaşlara veriyordum. Bir gün birisinin dolabını açtım. Birisinin diyorum siz araştırmayın. Dolabını açtım, baktım 4-5 tane elbise var. Allah Allah dedim ya. Bunlar kimin dedim. Dediler ki falan ibni falanın dediler. Tövbeler tövbesini diye vereceksin yani. Sen israftan kaçıyorsun, veriyor, bir israfa sokuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah aşkına iki kat elbisesi mi vardı? Üç kat elbisesi mi vardı? Hazreti Ömer üç kat elbisesi mi vardı? Ömer bin Abdülaziz'in üç kat elbisesi mi vardı Allah aşkına? insan Allah'tan utanır. Yaz aldın bazar yazlı kışlık diyor ya. ne? Kışa kavuşacağını garantim mi var senin? Hele bir yazı yiy bakalım. Kış gelince ölebilirsin de bir kefen yeter sana. Bunlar hepsi israf ve İslam dışı şeyler. Onun parlak parlak nazariyelerini döktürmenin bir anlamı yok yani. İslam'ın fakrı yaşanmamasındadır. Müslümanlık yaşanma fakri yaşıyor ve karşı tarafta mahkEs bulunmaması ondan kaynaklanıyor. Ferdi hayatımız adına bu böyle olduğu gibi bir de eşiniz varsa, bir de çocuklarınız varsa düşünün ne olacak. Ömer bin Abdullah Aziz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorsanız kaldırın atın. Ben de sizinle beraber yardım ederim size atmanız için. Beğeniyorsanız uzat. hazinede fazlalık olduğundan dolayı soruşturuyor, ne yaparız bunu? E diyorlar ki, bütün şu seviyede olan yani nisaptan şu kadar aşağı olan insanlar hepsini dağıtın diyor, dağıtıyorlar. Diyorlar ki ya Ömr el yine var, yine fazlalık var. Şu yaşa gelmiş 15-10'a göre, 15 yaş, düşük yaşıdır. fıkıta da kabul edilmiş. Gelmiş herkesi evlendirin diyor. Sınırları düşünün. Tabi Bağdat'tan işte Yemen'e kadar oradan da Cebeli i Tarık'a kadar uzanan bir devletin başında insan. Herkesi evlendirin diyor. Geliyorlar yine fazlalık var diyorlar. Şimdi böyle bir dönemde, hazinenin böyle bir döneminde, bu kadar gına ve servetin taştığı bir dönemde halası geliyor. Kendi aidatını almak üzere. İşte Abdülmelek'in kız kardeşi. Abdülaziz'in de kız kardeşi. İkisinin de kız kardeşi. O dönemde 10 bin dinar alıyormuş. Senelik mi, aylık mı? Yeğenim diyor, benim diyor, aidatım verilmiyor. E hala diyor, ben o kadar param yok ki sana vereyim diyorum. Biraz sonra da kalkıyor, mutfağa gidiyor. Bir azıcık zeytin döküyor. Bir parça da ekmek kendi eliyle hizmetini de yapıyor. Bunu da öğrenemedik biz. Eliyle yapıyor, getiriyor, koyuyor. Hala diyor, sen de kahvaltı yapmak ister misin? Ekmeğini zeytin anlat, bana diyor. Müslümanlık buydu o. ''Bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldana yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir.'' diyor Akif. Yalana girmemeli bence, fertte başlar bu. İnanıyorsak şu inancın her yanını bir diyanet halinde uygulayalım, yaşayalım, bakalım ne oluyor? Neden müessir olamıyoruz? Neden insanların ruhuna giremiyoruz? Bir avuç, atının eğer olmayan insan, insanlığın kaderiyle oynamış. Biz bunca milyonlara bali olmuş insan, niye kimseye bir şey anlatamıyoruz? Onu hiç kimse de aramamalı. Küfrün ilmileşmesinde de aramamalı. Bizim boşluklarımız da aramalı. Çok ciddi İslami boşluklarımız var. Hayatımıza yalan hakim. Acı biraz. Ne yapayım siz? Diyorsunuz ki tuzdan bahset, ben de tuzdan bahsediyorum. Muhterem efendim, zaman zaman bizlere, bu hareketin ilk yıllarındaki sıkıntılara, yokluklara, zorluklara şahit olmadığınız için ne kadar gayret ederseniz edin, o ilk hizmet edenleri anlamanız mümkün değil buyuruyorsunuz. O ilklerin seviyesine nasıl ulaşabiliriz, aramızdaki o boşluğu kapatabilmek için neler tavsiye edersiniz? Karar vermek lazım. Yani oruç tutmaya karar verdik gibi değil mi? Hiç oruç tutmamış bir adama Hristiyan Müslüman oluyor bir gün sabahtan akşama kadar nasıl açtırıyorsunuz? Suda mı içmiyorsunuz diyorlar. Bunu belki 20 tane insandan duymuşsunuzdur. Bu da bir karardır. Mesela hiç olmayacak bir şey size teklif edeyim. Hiçbirimiz yapamayız yani. Belki bir dönemde herkes yapıyordu. Kaldırıp atıyorlardı. Birini gidiyordu orada. Buluyordu. Hayatını düzene koyuyordu. Bir çeşit yani. Bir çeşit bir şey yapıyordu. Ve hizmet ediyordu sadece. Kalkın gidin Güney Amerika'ya orada. Bulun kendinize bir iş, birinin yanına girin, tezcahtarlık yapın, dinize, diyanetine hizmet edin, size verdikleri şeylerle de kanaat edin, bir izbede yatmaya yetiyorsa orada yatın, bir izbede yatan insana ne kadar yemek düşüyorsa o kadar yiyin için dininize hizmet edin yani. Atın kendinizi o deryanın içine, bir deneyin yani oluyor mu olmuyor mu? Olmadığını görünce de o işi oldurmuş insanlara takdir hissi uyanacak içinizde. O zaman anlayacaksınız onu. Yani üç tane kitabı bastırmak için para bulamamışlar da adam gitmiş, köyün içinde varmış dellallığını da kendi yapmış. Tarlalarımı alın, üstadım kitaplarını bastıracak diye kasıklarını tutmuş, sancıyla dolaşıp duruyor. O kitapları bastıracağım ben diyor yani. Elinde, avucunda ne varsa satıyor, hizmet-i imaniye Kur'an'ı veriyor. E diğerleri de size, onu da söyledim belli defa. Ben Süleymaniye Camii'nde o kirazlı mescid, ben oraya hep gider misafir olurdum. Yani Zübeyir abinin o şiddetli ikazından sonra otelde kalıyordum. Hep oraya gider misafir olurdum. Orada sadece bir çorba olurdu. Çok ciddi yağ bile yoktu yemeklerde. Ben hizmet adına kendini büyük kahraman, heraklit, arkadaşlarım bana bir yerde dediler. Yemeği koyduk önüne. Herkes ne yiyorsa o onu yiyor. Bu ne biçim yemek böyle? Doğru dürüst bir yemek yapmasını bile bilemiyorsunuz. Ama asıl meseleye gelince hakikate aykırıyor. Meselelerin derakmeti. Yani çok uzaklaşmışız. İslamca olmadan çok uzaklaşmışız. Çok olumsuz tabiatlar belirmiş yani. Kendimizin dışında, düşünce dünyamızın dışında başka düşüncelerin işgaline uğramışız. Ama kendini atacaksın bir yere. İstem gibi değil yalnız. Yüreği olan herkes gidebilir. Benim yüreğim de cizz eder. Cizleder ama fakat memnun da olurum. Üç ay maaşımı alamadım diyen öğretmenler için yüreğim hem cizlediyor hem de her yerde iftarla bahsediyorum ben onlardan. Çağın tenvir kahramanları, geleceğin fikir mimarları, fikir işçileri diyorum. Evet. Lüks hayatı içinde dipinerek çiğnemeli, yıkmalı ve kırmalıyız. Evet eskiden öyleydi, o cebriydi. O zaman yalnız insan sıkıntıyı bilmiyordu. Çibriydi çünkü. İhtimal bu mülahazalara binağındı ki hafif kaymalar hissettikçe sahabi ta'ala, nömin saaten. Hele gel şöyle bir saat Allah'a iman edelim. Ayşe validemiz de İbni Ömer için demiyor mu yani? İlk dönem ait hususiyetleri koruyanlardan birisi. Bu mevzuda hiçbir şey olmayacağını bilerek konuşuyor bunlar Çünkü siz dediniz konuş. ...hiçbir şey olmayacağını bilerek konuşuyorum. Çünkü onlar tam inanca bağlı şeyler. Estağfurullah. Estağfurullah. Sonra böyle yaşamaya aynı zamanda... ...o genel hayatımızın rengi, deseni olarak... ortaya koyma gibi bir şey de yok yani. istediğiniz kadar kazanabilirsiniz. Biriktirebilirsiniz. Yaptığınız stoklar sizin ilahi kerimetullah'a matuf olabilir. Varsa bir devletiniz, devletinize verirsiniz. Varsa bir vakfınızı oraya verirsiniz, bir cemaatiniz. İsterseniz buradaki Ford kadar zengin olursunuz. Saros mu ne birisi var, onun kadar zengin olur. Dünya ekonomisiyle oynarsınız. Bu dediğim şeyler şahsa hayatınız adına alacağınız şeyler.